Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Sanal altın ve döviz ticareti yapmak caiz mi? Evet, e, kardeşlerim. Altın, gümüş, döviz, e, TL ve benzeri para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesinde, satılmasında bedellerin elden ele yani, ya da peşin olması gerektiği e, İslam hukukunda Bilinen bir gerçektir. Çünkü bu hususta peygamberimizden rivayetler vardır. Aksi halde fa işlem yapılan işlem faize dönüşecektir. Bu hususta birkaç rivayet var onları aktarmak istiyorum. Malik bin Evsin haber verdiğine göre kendisi yüz dinarı sarf ederek gümüş dirhemle bozacak birini talep etmiştir. Mütakiben Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh beni çağırdı ve birbirimizle pazarlık ettik nihayet benden 100 dinarı bozmak için alıp altını elinin içinde çevirip çevirmeye başladı. Sonra da hazinecim ormandan gelene kadar bekle dedi. Ömer radıyallahu an onları iz dinliyordu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an hayır vallahi sen gümüşleri Talha'dan almadan ondan ayrılmayacaksın. Resulullah sallallahu vesselam ve Altını altın karşılığında satmak faizdir, ancak al-ver diye peşin olması bundan müstesnadır. Buğdayı buğdayla satmak faizdir, ancak al-ver diye peşin olması müstesnadır. Arpayı arpayla satmak faizdir, ancak al-ver diye peşin olması müstesnadır. Hurmayı hurmayla satmak faizdir, ancak al-ver diye peşin olması müstesnadır buyurdu dedi. Bu Buhari'de bu Davud'da geçen bir rivayet. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altınla altın, gümüşle gümüş, misli misline ve elden ele alınıp verilir. Her kim artırır veya fazla almak isterse mutlaka faiz yapmış olur. Bunda alan da veren de eşittir buyurmuştur. Müslim'de Neseyi'de Geçen Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet bu. Başka bir rivayette Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor yine Altın altını satmayınız ancak bunlardan bazısını bazısının fevkinde ziyade etmek sizin artırmaksızın misli misline satabilirsiniz. Gümüşü gümüşle satmayınız ancak bunlardan bazısını bazısının fevkinde yani ziyade etmeksin, artırmadan misli misline satabilirsiniz. Altını gümüşle, gümüşü de altınla nasıl dilerseniz öyle satınız. Bunlardan gayb müddeti belirlenmiş olanı hazır ve peşin olanına satmayınız buyurmuştur. Yine bu da Buhari'de, Müslüm'de, Tirmizi'de geçen Behaki'de Ahmet bin Hanbelin Müsnedi'nde geçen rivayettir. Yani e, değerli kardeşlerim demek ki sanal ticarette e, peşin olması gerekiyor. Alınan satılan mal, malın olması gerekiyor. Ve aynı cinsten değil, e, farklı cinslerin olması gerekiyor. Ve peşin olarak ya da elden ele olması gerekiyor. Veresiye olmaması gerekiyor. Yani bu Sanal ticaret, sanal ticaret aynı cins malın aynı cins malla değiştirilmesi değil çok farklı bir konu. Yani altın ortada yok, döviz ortada yok ama sanal olarak var kabul edilen bir satış ve böyle bir şeyin satışın İslam hukukunda bir delili yok. tarih Geçmişte yani sanal dünya, sanal alem şimdiki gibi imkanlar olmadığı için bunun bir delili yok. Ama alimler burada kıyas yapıyorlar. Yani alınıp satılan mal e, peşin olması gerekir. Alınan mal istendiğinde yani altını almak isteyen kişi bunu istediğinde alabilmeli. Ve parasını ödediği anda da karşı tarafın hesabına geçmiş olmalıdır. Yani peşin bir satış olmalıdır. Bu gerçekten satış mıdır yoksa var kabul edilip yapılan bir satış mıdır? Bu da tabii doğru olmaz. Sadece burada insanlar birbirini aldatmış ya da kandırmış olabilir. Böyle durumlar da söz konusu olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani insanlar günümüzde işin içinden çıkamadıkları ve caiz gibi görünen ama her hususu malum olmayan çok karmaşık ticaretlerle karşılaşıyorlar. Yani böyle günümüzde Forex gibi buna benzer alışveriş sistemleri, kaldıraç sistemleri birçok şeyler çıkmıştır. Burada insanlar tam manasıyla olayın iç yüzünü kavrayamamaktadır. Önemli olan şudur, alış satışın peşin olması yani anında hesaba geçmesi, Aldatma olmaması Müslümanların, yani insanların birbirlerini zarara sokacak, aldatacak ve kandıracak pozisyonların olmaması gerekir. Sanal ticarette de sanal altın ve döviz ticaretinde de böyle durumlar olabilmektedir. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yine peygamberimizden bir rivayet var. Veresiye ile veresiyenin mübadelesi, yani değiştirilmesi yasaklanmıştır. Yani veresiye altın ve veresiye para. Ortada altın yok, para da yok. Veresiye yani gelecek olan altın nasıl olsa gelecek kabul ediliyor ve para da hesabı yatırılıyor. Dolayısıyla buna da benzemektedir. Yani bu alış satış veresiye ile veresiyenin mübadelesine de benzemektedir. Dolayısıyla bu sanal ticaretler gerçekten şüpheli şeylerle doludur. Müslümanların bu şüpheli alışverişlerden ve ticaretten, Uzak durmaları daha hayırlı olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.